Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Bu hafta bir söyleşimiz var. Söyleşi konuğumuz, çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki rollerinden tanıdığımız Sayın Ayşe Tolga. Ayşe Hanım'ın programımıza konuk olma sebebi sahne sanatları değil, koku ve aromaterapi alanındaki çalışmaları. Kendisini Bebek'te, postanenin sokağındaki Ayşe isimli minik ama şirin dükkanında ziyaret ettik ve sohbet etmeye başladık. Ayşe Hanım Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş ee, sizi biz daha çok oyuncu olarak biliyoruz ve tanıyoruz. Ama böyle Ayşe diye bir markanız var, Aromaterapik ürünler yapıyorsunuz. Şu anda da zaten sizin e, aromaterapi odanızdayız. Bebekteki dükkanınızın içinde. Oyunculuktan buraya nasıl evrildiniz? N nasıl oldu bu? Yani herkes merak ediyor tabii bunu da. Aslında hani oyunculukla beraber paralel giden bir şeydi. Aslında gerçek ayşe biraz daha kokularla ilgilenen birisi. Benim Oyuncuyken de ilgileniyormuş. Tabii ben çocukluğumdan beri kokularla ilgileniyorum. Benim çok ilginç yani çocuk olarak çok böyle hani erkek, kızlarla oynayayım evcilik oynayayım falan değildim Hep kendim bildim. Birileri ben arka bahçede ağaçlar ve çiçeklerle uğraşan biriydim. Kokular benim daha çok ilgimi hı hı. çekerdi. Hatta annem söyledim. Çocuklar balon ya da bebek istersen çiçek isterdim. Kokularını severdim. Çünkü Nergis severdim, Fulya severdim. Ee, hep yakındım. Hep kokulara yakındım. Hatta böyle yeni yılda bize lavanta hediyeleri gelirdi. Lavanta esansı, lavanta. Çocukken onları saklardım yani. Onlardan bir şeyler yapardım. Karıştırırdım. Kokunun insan üstündeki etkisini özellikle benim üzerindeki etkisini Hı. fark ettiğimden beri kokularla özel bir ilişkim vardı zaten. Sonra 90 senesinden sonra hani böyle bir Biraz daha yaşınız da ilerliyor, 20 yaşların ortasına e geliyorsunuz. Da, ben kimim diyorsunuz falan, kendinizi arıyorsunuz. Biraz kişisel gelişime de giriyorsunuz. Böyle şeylerde işte, hani içe dönüş sırasında biraz daha bu oyunculuk işi beni ifade ediyor mu sektörel olarak yoksa oyunculuk meslek olarak Acting anlamında, hani sahnede yaptığınız ya da kamera önünde yaptığınız haliyle çok güzel bir şey. Ama sektörel şeyler beni çok yordu. Benim karakterimin çok uygun olmadığını düşünüyordum. Biraz daha alternatif bir kariyer arayışına evet. gelmiştim açıkçası. Pek çok da şey yapmıştım. Sonra bu kişisel gelişimle ehl ettiğim şeyler... Biraz daha benim kim olduğumu gösterdi. Ben aslında servis vermeyi seviyordum. Hizmet etmeyi seviyordum. Hmm. Birilerini mutlu etmeyi seviyordum. Aslında oyunculuk da insanları mutlu etmek. Hani zaten hmm. baktığınız zaman duyguların katarsitse ulaştırılması. Ee, insanları mutlu etmeyi seviyordum. Dolayısıyla hizmet... E, ve şeyi seviyorum bir de güzel sanatlar mezunuyum. yani oyunculuktan hı, önce de aslında harika. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Seramik mezunuyum. aslında dokunsal bir insanım dokunmayı seviyorum yavaş yavaş biraz daha netleşmeye başladı ben kendi kendime zaten işte küçük miktarlarda yurt dışından internetten işte aroma yağları olsun ha, ham maddeler yani krem e, bazıları bal muzu falan filan gibi şeyler kolonyalar yapıyordum arkadaşlarıma onunla şey bileşirdim masaj eğitimleri aldım önce bir spa açmak istiyordum ben yani bir spa hı, hizmet vereceğim hı, bir yer hı. spa kaba başlık olabilirdi aslında. Çünkü ben biraz daha insanlara böyle bir işte hani gideceğiniz ve orada her şekilde kalacağınız hem zayıflayacağınız hem meditasyonla içe döneceğiniz her türlü e, hizmeti vereceğim bir yerdi. Sonra o biraz daha ayak, e, şey değiştirdi. Yatırım olarak bana bir büyük geldi. Türkiye'nin çok fazla bir... E, Türkiye için sofistike kalacağını düşündüğüm için Zaten o spa'nın içerisinde de gene kendi ürünlerimi verecektim, kabinde hem kendi ürünlerimi kullanacaktım. Ben o yüzden otel ve spa'lara küçük bir banyo vücut ürünleri serisi hazırlayayım diye yola çıktım. Sonra baktım ki Türkiye'de çok eksik var. Anne ve bebek ürünü yok, insanların hamile kaldıklarını kullanabilecekleri doğal ürün yok. Kaliteli ürün yok. Her şey ithal. Neden olmasın? Biraz da fuarlara falan gidiyordum. Böyle görüyordum işte Yunanistan'dan çıkmış bir marka bilmem ne. Türkiye'den kozmetik yok. Hiçbir şey yok. Yazık yani hani. Ve Spa'nın doğduğu yer burası. Çok güzel. Topraklarımız çok bereketli. Birçok ham madde çıkabilir. Hiçbir şey yok. Böyle bir şeyle genişleterek koleksiyonu da Ayşe markası doğdu aslında. 2005 sonunda, 2005'in ortalarında ben çalışmaya başladım. 2007 Kasım'da mağaza açtım. İlk mağazamı açtım. Keyifli bir süreçti benim. Şimdi bir o kadar da zordu çünkü her şey tek başıma yaptım. Çok zor oldu. Bütün, bütün her şeyi tam, tek başıma, tam, başıma yani. yaptım. Hem bir marka kurmak, hem ambalajını bulmak, hem ham maddeyi bulmak. Bu arada hani hemen kısaca değineyim, sektörel sorunlar gibi olacak ama gerçekten ben her şeyiyle %100 bir Türk markası yapmak isterken sektörde bunun ne ham madde olarak, ne ambalaj olarak, ne know-how olarak hiçbir şekilde karşılığını var, bulamadığım var, için var. bulabildiğim en iyi alternatiflere yönelmek zorunda kaldım. O yüzden hani bir kısmı yurt dışındaki ham madde evet. ve ambalaj da oldu. Ama üretimini Yeditepe Üniversitesi Eczacılık bölümünde ve kozmetoloji laboratuvarları var çok güzel. Arge'mizi evet. evet. orada yaptık. En azından eczacılarla beraber olmak çok güzeldi. Evet. Çok keyifli bir süreçti benim için orası. Okul gibi her gün gittim, geldim. Formüllerimizi orada geliştirdik ve 2007 Kasım'da da Ayşe markası doğmuş orada Yani şimdi şunu düşünüyorum, herkes kokuya biraz meraklıdır. ...siz biraz da bu işin yatırımcı veya ne bileyim ben e, entrepreneur diyeceğim şekilde böyle girişimci yönüne gelmişsiniz. Ama arada da bir şey var ki siz bu işi bir yerde öğrendiniz de geldiniz. Yani ben kokuyu çok seviyorum. Tamam o zaman koku yapayım da olmuyor tabii bu iş. Veya ne bileyim ben e, terapotik bir takım ürünler üreteyim ama bunu yapayım demek bile olmuyor. Bunun eğitimini bir yerde aldınız mı? Aldım evet. E, Tabii bu şey devam ederken ondan da bahsetmedik. Hani 2005'te böyle bir eğitimler Hı -hı. başladı benim için. İşte masaj eğitimleri, spa yöneticiliği eğitimleri derken. Yolum e, İngiltere'ye, Londra'ya düştü. Orada hocamla tanıştım. Gabriel Moje. E, şu anda aromaterapinin hani dünyaca önemli ve saygın Hı -hı. isimlerinden bir tanesi. Bu anlamda da sevgili İpek Çaldemir e, meslektaşım Hı -hı. oldu artık. öğretmenim öğretmenimdi. E, Türkiye'nin ilk aromaterapisti. Sevgili İpek Demir çok yardım Oldu. O beni çok yönlendirdi. Onun e, yönlendirmeleriyle hocamı buldum. Zaten kitaplarını okuyordum internette Bir buçuk sene boyunca orada eğitim aldım. E, düzenli, sürekli bir eğitim değildi. Gitmeli gelmeli, hafta sonlarında olan bir eğitimdi. Aromaterapi, aromakoloji. Hı -hı. Organik kimya, anatomi, fizyonomi, Hı -hı. masaj ve çin tıbbı üzerine eğitim aldım. Mezun oldum oradan. E, aynı zamanda da pek çok masaj eğitimi, aynı zamanda estetisyen oldum, cilt bakım uzmanı Hı -hı. oldum bu arada. Bu eğitimleri de aldım. Çok keyifli tabii. Ben e, sonsuza kadar öğrenim e, görmeye e, kararlıyım. E, çok seven seviyorum. Insan için bitmiyor evet, bu, bitmiyor. Gibi bir şey. Peki orada eğitimi aldınız, burada bu işi yapmaya Hı -hı. karar verdiniz? Evet. Ama bir takım malzemeleri de toplayıp yapmak lazım veya evet. bir bir yeri sizin denetiminiz altında bunları toplamak lazım. Evet. Bunu nasıl buldunuz? Yani bu aşamada nasıl zorluklar yaşadınız? Gene araştırdım. Yani çok internet artık çok büyük bir ilacı internet Özellikle sonsuz okulda. bir kaynak yani. Hı -hı. Gerçekten her şeyi internetten yaptım diyebilirim size. bütün kaynaklarımı internetten buldum. Eğitimimi internetten buldum. Başta bir Avustralya firmasıydı. Sonra onlar İngiltere'de bir bayi açtıkları için kolay oldu. Ham maddeleri İngiltere'deki bir firmadan. Çünkü %100 doğal ürün bulmanız çok zor. Ürünlerin aynı zamanda biliyorsunuz data kağıdı dediğimiz kağıtların olması evet. lazım. Orada belli ürünün belli stabiliteleri olması lazım. İşte o yüzden yurt içindeki müşteriye, e, ham maddeciye çok güvenemiyorsunuz. Yani çünkü bir e, bir ekilen, işte bir çıkan buğday özüyağıyla bir sonraki buğday özüyanın tutarlılık göstermesi gerekiyor ki siz onu üründe kullanın. Yoksa işte alerji olabilir. ...irritasyon yapabilir. Bütün bunları e, size kağıtlarla bilimsel olarak verebilecek bir yere ihtiyacınız vardı. Dolayısıyla bu İngiltere'deki ham buldum ürünleri oradan temin ettik. İthal ettik. Kendim ithal ettim. Evet. Yeditöpe Üniversitesi'nde zaten halihazırda biz ürünlerin işte argelerine başlamıştık. Stabilitelerine başlamıştık. Ee, üretime girdik, üretirdik. Yani şöyle, hali hazırda benim stoklarım Yeditöpe Üniversitesi'nde. Yeditöpe Üniversitesi'nde. Evet. Ürünlerin kokulandırmasını da siz ben şey yaptım, tabii. yaptınız. Hı -hı. Kim karar verdi kopya? Ben karar verdim. Öyle mi? Tabii tabii. Yani burada işte ham maddeye ben karar verdim. İthalara da ben karar verdim ama RG sırasında onları ayağa kaldıracağımız arasında eczacılar işte ve kim nagerler hani biraz daha yardımcı oldular. İşte viskositesine karar verdik, bilmem karar verdik. Hı. Tabii ben hani çok fazla şey meraklısı değilim. Ben çok inovatif ürünler yapmadım, hep bunu söylüyorum. Türkiye'de olmayan ürünler ve benim yapmak istediğim ürünleri yaptım. O yüzden de Amerika'yı keşfretme, yeniden keşfetmeye gerek olmadığı için ben aslında biraz da örnekler, piyasada beğendiğim, yurt dışındaki markalarından Hı. bahsediyorum. Beğendiğim örnekler üzerinden gittim. Onların Onları baz alarak, onların formüllerine baz alarak içeriklerine biraz daha ekleyerek, çıkararak kendimize özgünleştirerek formüllerimizi yarattık. Dört farklı koku grubu yarattım Ayşe'de. Lavanta, zencefil, e, yasemin ve e, turunçgiller. Bunların ikisi daha gece kullanımına yönelik, daha sakinleştirici. İkisi daha gündüz kullanımına yönelik diye yaptık. Zencefili biraz da zencefil ve unisex, e, şey turunçgiller ve lavanta daha unisex. Yasemini biraz daha e, şeye koyduk. Hani niye Türk gülü koymadınız diyeceksiniz belki. Gördüm Türk, gülü... Türk gülü şeyiniz var. Sadece organik gül suyunuz var. Gül suyunuz var. var. Türk gülünü koymadım. Neden? Çünkü Türk gülüne Türk, e, Türk gülünü bir kere çok pahalı ham madde olarak. Kesinlikle. İkincisi gül suyundan bir felaket şey getirdiklerini düşünüyorum ben. Yani Türk insanı aslında Türk gül suyunu çok sevmiyor. Gülü sevmiyor gül kokusunu. Ama dışarıda bizi hep böyle bizi yani. Bizi öyle sanki tanıyorlar. Sanki akşam gül suyu sürüyor, lokumuyor. Öyleydi Araplar. <gülüyor> ama, ama bizim yani çoğu de. insanımız özellikle erkekler zaten gül suyu seven. Yani Sen gül kokusunu sevmiyoruz. O yüzden ben onun yerine Yasemin'i koydum. Çünkü Yasemin benim daha ilgeli kökenlerimden. Ben çocukluğumda benim o baba tarafım İzmirli. Her zaman Yasemin'ler dökülür. o Dökülen Yasemin'ler su dolu çay e, tabaklarına konur ve ev kokar. Hı -hı. E, öyle bir evde büyüdüğüm için onu simgeleyerek ben Yasemin'i koymayı tercih ettim Hı -hı. onun yerine. E, bu dört koku grubu üzerinden ev ürünleri, e, anne bebek ürünleri, yüz ve vücut ürünleri yaptık. Hı -hı. Yani e, aynı kokunun, e, oda parfümü de var, aynı kokunun banyo jeli de var, Hı -hı. işte ne bileyim, masaj yağı da var. Hı -hı. Gibi. Bu e, gece iki tanesi gece, iki tanesi gündüz demiştiniz. Yasemin'e herhalde gece grubu Gece içinde. gibi ama hani bu tabi hani prensip olarak öyle. Hani i̇lla bunu gece kullanımında değil, insanları da zaten öyle kullandırtmadık yani. Hı -hı. E, cilt tiplerine göre de ayırdık. Hem e, kullanım amaçlarını, e, aromaterapik amaçlarına göre de yaptık. İşte uyku problemi çekenler, ne bileyim enerji düşüklüğü, olanlar, işte kaslarında tutulma olanlar gibi şeyler de böldük. Aslında ürünlerin, Ayşe ürünlerinin hani aynı aroma gibi birden farklı katmanı var. Çok güzel. Hı -hı. Sizin ilk hatırladığınız koku ne? Çocukluğumda evet. Lavanta. Tahmin Hı -hı. ettim. Çünkü Lavanta'nın kesin bir ağırlığı Bu var. Bu e, ürün çeşidinin içine. Bir de çok ilginç ürün çeşitleri gördüm. Sizin yeni anne olduğunuzu biliyorum. Allah bağışlasın. E, hamilelik çocukla ilgili bir takım ürünler gördüm ki çok fazla bunları görmeye alışık değilim yani. Türkiye'de evet. çok görmedim. Doğru. Ya da bir çok büyük şirketlerin çok endüstriyel ürünlerinde bir takım Aynen. böyle şeyler var. Onlar sadece bebek ürünleri görmüşsünüzdür. Değil mi? <gülüyor> Bu nasıl başladı? ya yani kendi hayatınızla ilgili bir şey. Yok hayır. Süreç, i̇lk, ilk 2007'de çıkarırken tabii. Çünkü hani piyasada eksikliğini gördüm bunu Hı -hı. Çünkü e, açıkçası kozmetiğe yönelmemin nedenlerinden bir tanesi de çok ciddi bir sağlıkla ilgili insanların kaygısının olması aslında. Çok hastalık var çevrenizde. Hast Hastalığın nedeni de hani benim ilk e, Ayşe'yi kurarkenki motom biz kendi özümüzden çok uzaklaştık. Hep derler bu kıza dere yerleri derler. Çok hızlı yürüdükleri zaman belli aralıklarla bir yerden bir yere gidiyorlarsa yere çömelirlermiş. Çünkü ruhlarının kendilerini yakalamalarını beklerlermiş. Evet, Biz evet. onu geçtik artık. Evet. O yüzden hastalandığımızı düşünüyorum. Yani holistik bir yaklaşımımız var burada. Holistik derken bütünsel. Ruh, beden ve zihin ayrılmaz bir bütündür. O motodan geriye doğru gelirsek aslında pek çok eksik olduğunu gördük. Cildimiz vücudumuzun %70'ini kaplayan en büyük organımız. Ve bunun üzerinden kullandığımız şeyler, hayat boyu kullanıyorsak yaklaşık 2,5-3 litreye yakın toksik maddeyi cilt üzerinden çektiğimizi fark ettim. E bunların en başında en iyi korumamız gerekenlerin başında bebekler ve ondan önce de hamileler geliyor. Dolayısıyla da eksik olduğunu fark ettim. Doğal ürünlerin eksik olduğunu fark ettim. O yüzden anne ve bebeklere özel bir bölüm açmaya karar verdim. Ve orada sadece %100 yağlardan, ham maddelerden oluşmuş doğal bir anne-bebek seti yaptık. Bunların içerisinde ne var? Vücut ve banyo grupları var. Vücut grupları içerisinde anneler için ee, işte bak, çatlak bir bakım yağı diyebileceğimiz yani şeyler. Süt üretimin tetikleyici bir göğüs masaj yağı olabilir. Öyle Normal de, ya doğru... takı, takı, takı. Tabii Tatlı rezene zaten her zaman. çayında da içseniz e, tetikler. Aynı zamanda göğüslere yapılan masaj da yeni doğum yaptıktan sonra özellikle annelerin ilk 3 ayı çok zor geçiyor. Sütüm yetiyor mu yetmiyor mu kaygısı. Çünkü bebekler yeni doğan bebekler çok ememiyorlar. Hı hı. E, sütler birikiyor falan. Öyle bir emzirme sorunu oluyor. Onu tetikleyici masaj hı hı. yağı. Onun dışında normal doğum yapmak isteyenler için pirine bölgesi annenin vajen gelişimini masajla elastikiyetini artırır. Yağlar gibi gerçekten sofistik ve özel yağlar var. Bebekler için de işte tam şey kolik dediğimiz bebeklerde göbek ağrısı çok oluyor, gaz ağrısı. Onunla ilgili bir ürün var. İşte pişik kremi var, pişik yağ var, talp pudrası ama talk içermiyor. Ada talk pudrası sadece %100 kilden oluyor. Yani bebekleri düşünerek en hassas, onların en, en az zararsız şeyleri kullanmaya çalıştım. O yüzden harika, de böyle bir lar. harika. İmrenerek dinliyorum diyebilirim <gülüyor> yani. E, bu anneler için, yani mesela çok ilgimi çekti hakikaten sütü arttırması veya doğumu kolaylaştırıcı bir takım. İşte ünlü. orada aromaterapi devreye giriyor. Aromaterapi zaten. devreye giriyor. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Bu acaba inandığımız için mi böyle bir rahatlık hissediyoruz? Yoksa gerçekten bunun bir etkisi oluyor mu? Yani diyebilir misiniz ki... Şu kullanmadı bu kadar süt çünkü artık mama çağındayız çoğu anne süt bile vermiyor ya da dediğiniz gibi 2-3 ayda zaten kesilip hemen biraz süt biraz mama ondan sonra tamamen mama olarak devam ediliyor. Sizin müşterileriniz arasında bunun aksi olabilecek örnekler oldu mu? Yani bu bir şey midir plasebo mudur yoksa gerçekten? Olmuş bir şey midir? Onu merak Şimdi ediyorum. Şimdi bunu hani kullanıp da şu kadar müşterimizde bu kadar bir geri dönüş oldu diyemem. Evet. Ama aromaterapi burada devreye giriyor. Aromaterapi yağlarıyla laboratuvar ortamlarında tabii ki çeşitli deneyler yapıyorlar gönüllere. Plasebo efekte diyemeyiz çünkü bu yağlar biliyorsunuz doğadan toplanan yağlar farmasötik özelliği. Yani ilaç özelliği var. Zaten ilaç sektörünün doğuşta bitkilerden, bitkilerin köklerinden, çiçeklerinden, tohumlarından yüksek miktarda ürünün çeşitli damatma metotlarıyla distil edilerek yaptığı elde ettiğimiz çok saf Yağlar, uçucu yağlar bunlar. Hı. Bu uçucu yağlar hani e, 1 milyonda 1 anlamında seyretilerek kullanabileceğiniz yağlar. Dolayısıyla o bitkinin en yüksek farmasötik özelliklerine sahip. Dolayısıyla zaten bir aromaterapistin kullanması gerekiyor. Çünkü e, dozaj bilgisi çok önemli. Bunları dozajıyla ve kullanılacak yerlere göre bazılarını topikal yani cilt üzerinden uygulayabiliriz. Bazılarını oral yani e, ağız yoluyla uygulayabiliriz gibi. Yağlar kimyasal moleküler yapıya sahipler. Alkoller, esterler, fenoller gibi. Bunların da farklı özellikleri var antibakteriyel, antihistaminik gibi. Yani uykuya da yarayabilir. Alerji, anti alerjik de olabilir gibi. Bakterileri öldürebilir. E, dolayısıyla hani buna plasop efekti diyemeyiz. Aslında bir bilim dalıdır aromaterapi. Zaten hemen kısaca anlatayım size. Kimyager e, Gataphos tarafından tesadüfen bulunuyor. Aromaterapi ismini veren isim babası Gataphos. E, laboratuvarına çalışırken elini yakıyor. E, orada bir beher içerisinde su zannettiği şey. Lavanta yağı. Yanan elini acıyla oraya sokuyor. Ve lavanta yağın hızlı bir şekilde acısını hafiflettiğini ve kızarıklığı hafiflettiğini gördükten sonra bunlar bir işe yarıyor diyerekten yağlar üzerine eğiliyor ve 1800'lerde tekrar aromaterapi ismiyle kullanılıyor. Ama tabii 5000 sene öncesine kadar dayanıyor. Yani Hı -hı. Mısır'daki ölülerin bu zamana kadar kalmasında herhalde sedir ağacının ve servinin çok önemli bir faktörü var diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü sedir ağacıyla ve servi tohumlarının ezilerek reçine yapılıyordu. Yani mumyalama işleminde bunlar kullanılıyordu. Daha detaylı bilgi tabi var aromaterapi eğitimlerimiz var yani ilgilendiğiniz takdirde onlara gelebilirsiniz <gülüyor> orada biraz daha organik kimya giriyoruz hangi boyutlarda çalışıyor aromaterapi <gülüyor> çünkü sizin de uzmanlık alanınız beynin algılayışı ile ilgili kokuların insan sinir sisteminden tutun da pek çok şey, özellikle limbik sistem tarafından algılandığı için çok farklı etki alanları var. E, aromaterapide bütün bu prensiplerden bir de artı etkisi topikal yani cilt üzerinden masajla evet. uygulandığı için cilt üzerinden de etki ediyor. Yani ne oluyor? Kan dolaşımına katılıyor. Kan dolaşımına katıldığı için ihtiyacı olan sistemler ve organlar tarafından alınıyor. En güzeli bu. Mesela atıyorum en basit bir örneği siroz hastası bir kişiye grapefruit en büyük şey karaciğer yardımcısı. Karaciğer toksinlerden temizleyici. Detoks özelliği olan yağ. Bununla bir karışım yaptığınız zaman karaciğer organı tarafından alınıyor. Karaciğer enzimleri bitiriyor. <gülüyor> Hayır hayır, masaj yapıyoruz diyelim. Greyfurt'un içerisindeki yoğun olarak ester vardır. Greyfurt'ta Hı. ve at, e, alkol vardır. Bu moleküller e, karaciğer tarafından alınarak bir detoks etkisi yaratılıyor. Ve hani ciddi bir şekilde hastada atıyorum en azından bir detoks yapmış kadar oluyor. Tabii ki biz bunları her zaman tamamlayıcı tıp olarak öneriyoruz. Hiçbir zaman işte bir kanser hastasına bunu bırak gel bizde tedavi ol demiyoruz. Tam tersine kemoterapi gören hastanın kemoterapi'nin o yıkıcı etkisini hafifletebilmesi için destekleyici işte vücutlu toksinlerden arındırıcı kişinin kaygısı varsa uykusuzluk problemi varsa bütün bunları arındırıcı destekleyici terapiler olarak hizmet veriyoruz. Great Food ya, bahsettik. Bu tip uygulamaları yani şimdi çok böyle artık ne bileyim internet üzerinde de aromaterapi ile ilgili bir sürü bir şeyler çıkmaya başladı. Ve insanlar yani biliyorlar ki artık işte ne bileyim rama, lanata sakinleştirir. Mesela şimdi bir sürü insan duyacak ki sizden grapefruit'un böyle böyle bir faydası var. Bu, burada bir sorun çıkıyor karşımıza. Birincisi bu insanlar aktar dükkanlarına gittikleri zaman... Bir sürü çeşit görüyorlar. O çeşitlerin maalesef gerçeklikle hiçbir yakından uzaktan ilgisi yok. Hatta gerçekte olamayacak bir takım şeyler de yoktan var edilmiş durumda evet. orada. Çilek evet. yağı falan var çileğin yağını zaten çıkartamıyorsunuz. Birinci endişem benim bu aromaterapi ile ilgili bu yani aromaterapinin etrafında çok geniş bir hale var diyebilirim ama onun içinde doğru olan kısım çok az ve bu ayrımı çok doğru olarak yapabilmek lazım. Birincisi şunu söylüyorum doğru malzemeye ulaşmak çok zor ikincisi bunu uygulamak da çok önemli çünkü demin mesela grapefruit dediniz. Grapefruit, bergamot, portakal gibi turunçgiller aslında mesela sürüp de güneşe çıktığınız zaman cilt üzerinde koyuluk ay, yaratabilirler. Ay. Dolayısıyla uzman bir kişinin denetiminde kullanılması Hı -hı. lazım. Kontrolsüz kullanılmaması lazım. Hı -hı. En zararsız olan ürünün bile aslında seyreltilme oranına uygun olaraktan bir takım faydaları var. Hı -hı. Yani alıp lap diye cildinize döktüğünüz zaman e, yarar Hı -hı. değil zarar Hı -hı. görebilirsiniz. Bu anlamda bir uzmanın denetiminde Hı -hı. gitmenin herhalde faydası var Çok diye var. düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hani ilk söylediğiniz şeye hemen ben değineyim. Evet Türkiye'de ciddi bir kaynak sıkıntısı var ama hani bizim web sayfamızdan bize ulaşabilirler. Web sayfamız www.aisha.com.tr markamızla aynı sayfada. Şimdi bu şu an yeni yıldan sonra güncellenecek sayfamızda masaj baz yağları onu da anlatırım hani eğer merak edenler olursa bir de saf uçucu aromaterapi yağlarını da 15 mililitre şişelerde saf olarak sunacağız ve bunları da anlatıyoruz dediğiniz çok doğru çünkü insanlar tabii aktarlara gidiyorlar Türkiye'de bir aktar kültürü var çok güzel bitki anlamında çok güzel ama bir yandan da dezavantajı var çünkü her kafanıza göre şeyi kullanmamalısınız. İlaçtan daha dikkatli kullanmanız gerekiyor. Dediğiniz gibi yağların şöyle bir sorun daha var. Yağın bir kere son kullanma tarihi önemli, üreticisi önemli, içeriği önemli, içeriindeki aktif maddeler önemli. Biz bunları bilmiyoruz. Mesela benim bebeğim için gaz olduğu zaman işte dadı kendisi iyilik yapmak istiyor. Ve bize mesela bir aktardan, ünlü bir aktardan aldığı bir şey getiriyor. Üzerinde acı elma yazıyor benim bilgilerime göre acı elma diye bir şey yok. Üzerinde yazan latince ismini neyse ki yazmışlar. Latince ismine baktığımızda onun clirisage yani misk adaçayı olduğunu fark ediyoruz. Türkiye'de isimlerle ilgili sorun da var. Yani misk ada evet. acı elma altında satıyorlar. Yani pek çok şeyi farklı isimlerle de satabiliyorlar. O yüzden ben herkese şunu söylüyorum. Mutlaka latince ismi, botanik ismi bizim için çok önemli. Kullanmak istediğiniz ürünün latince ismini öğrenin ve latince ismine bakın. Ondan sonra son kullanma tarihine ve üreticisine, menşeğine bakın. Yani Çin mesela atıyorum ürünlerin üzerine çin yazar. Lavanta çinden gelemez, gül çinden gelemez. Onların menşei bellidir. Lavanta Fransa'dan gelir, gül Türkiye'den gelir gibi. Çin yazıyorsa onlar büyük olasılıkla ithalatçı ithal ettikleri ülkenin ismini yazıyorlar ve buralarda şöyle sorunlar oluyor. Bunlar bizim pirinç yağı ya da mineral yağ dediğimiz yağın içine esans koyuyorlar siz saf yağ almıyorsunuz aslında. Laboratuvar evet. ortamında oluşuyor. aroma kimya. Aynen öyle. Yani bizim esans dediğimiz şey, esansiyel yani öz yağlardan çok farklı. Dolayısıyla buna dikkat etsinler. Mineral yağ dediğimiz şey de bildiğimiz en ünlü bebek yağ markasının içerisindeki şeydir. Mineral yağ petrolyum türevidir. Yani petrolden elde edilen yan sanayi ürünüdür. Dolayısıyla doğal değildir. Yani doğaldır, şöyle doğaldır. Petrol doğaldır aslında çünkü. Ama petrol o elde edilirken onlar pek çok kimyasal maddeyle ayrıştırılarak yağ haline getirildiği için ...sentetiktir ve çok çok zararlıdır, çok toksiktir. Bebek yağını bırakın, kendinize, kaşınıza bile gürleştirsin diye sürmeyin diyorum. İşte o yüzden saf yağlar önemli. Türkiye'de İstanbul, Ayşe dışında AVE Cemre diye bir marka var. Onun dışında Yakatar'la var. Ben aktarları kesinlikle önermiyorum gerçekten çünkü hani çok şey bulmuyorum. Onun dışında Nuka diye bir firma var. Nuka'yı bulabilirler, Alanya'da bir firma. Çok güzel, Primavera denen bir Alman firmanın saf yağlarını ithal ediyorlar. E, buralardan almaya özen gösterin. E, bulamıyorsanız yurt dışına giden yakınlarınızdan rica edin, getirsinler. Yani çok önemli şey. Aslında kokunun da böyle kökeni olan coğrafyaya çok yakın bir ülkeyiz. Ve bu ülkede bu sorunları çözemiyoruz. Can, çok acı verici şey. bir ülkeyiz. şey. Balık yemiyoruz aynı şeyden, daha korkunç. Aynen, doğru söylüyorsun. <gülüyor> çok büyük sıkıntı var yani bu yağların temini ve kullanılması konusunda. Aslında demin dediğiniz gibi yani Misk Adaçayı veya Tüylü Adaçayı çok yakın şeyler ama bu kavramlar da çok karışıyor. Ben devamlı öz yağı veya esans yağı dediğim zaman, Mısır çarşısına gidip esans yağı dediğim zaman oradaki adam esas onu sentetik yani. olarak anlıyor. Yani, yani. kompoze bir esansı olarak algılıyor. Halbuki ben essential oil demek istiyorum yani esans yağı demek istiyorum. Burada da kavramlar çok birbirine geliyor. Bundan da suistimal ortaya çıkıyor. Çünkü adam şişenin üzerine esans yağı yazdığı zaman... Yani başı da ağrımıyor. Ben doğru yazdım diyor. Çünkü esans aslında kompoze bir esanstır falan gibi düşünüyor. Atlar kültürü Osmanlı döneminde de çok önemli bir kültürdü. Koku hem fiziksel hem ruhsal tedavinin çok yaygın olarak tek adresi olabilecek yerlerde ama maalesef bugün çok şey ellerde. Ne satış elemanları bir şey biliyorlar. Çok çok çok zor ve çok üzücü bir durum yani. Böyle bir ülkede bu hale gelmiş olmamız, evlilmemiz açısından çok üzücü bir durum. Bu anlamda dediğiniz gibi kaynakça sorunu da var aslında. Ne aromaterapi üzerine ne parfüm üzerine tali bir kapsamlı bir kaynakça yok. Sağ olsun e, bir eczacı hanım Nimet Özata bir kitap çıkardı. Onun uymanlık halinde fitoterapiydi, aromaterapi de kattı. Türkçede hani en azından aromaterapi üzerine bir kitap olmuş Hı. oldu. Onu önerebilirim hani hiç kaynak bulamıyorsanız. Onun dışında bizim sayfamızda gene e, ürünlerimizin içerisinde ne var bölümünde bütün bitkilerin hem Latince isimleri ve ne işaret aradıkları var. Oradan bulabilirler. Aynı zamanda benim de aslında hedefim bir kitap yazmak. Aromaterapi üzerine inşallah. detaylı bir kitap yazmak. Sadece aromaterapi değil de işte hani bütün bu bütünsel sağlıkla ilgili neler yapılabilir. E bir de bloğum var. Bloğuma da Blogda adresim var oğlum. adı aysesecretgarden.blogspot.com. Bir de aysearomaterapi.blogspot.com var. Burada da işte hani kozmetiklerdeki zararlı şeylerden tutunda günlük hayatta doğal beslenme, detoks tarifleri gibi hani bütünsel sağlığa dair ipuçları paylaşıyorum okurlarımla. Oradan da hani yağlarla, aromaterapiyle ilgili detaylı bilgiler bulabilirler. Ayşe Hanım bu bölümü isterseniz burada kapatalım ve haftaya devam edelim bu sohbetimize. Çünkü konular da zengin. Maşallah siz de bu konuda bayağı bilgili, eğitimli ve duyarlı olduğunuzu görüyorum. Onun için herhalde dinleyicilerimizin de bundan iki program süresince istifade etmesinin faydalı olduğu anaatindeyim. Seve seve. Ayşe sohbetimize katıldığı için tekrar teşekkür ediyor. Haftaya kaldığımız yerden sohbetimize devam etmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Soru, öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi bir kez hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Programlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri yayınlardan hemen sonra her zaman olduğu gibi facebook.com, taksimvedatozan Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben ve Datozan Radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Veda Dozan.